Değerli seyirciler, Diyanet TV'den Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Rabbimizin tabiattaki ayetlerini konuşacağız. Tabiata hikmet gözüyle baktığımızda neler görürüz ve tabiat ayetleri bize neyi anlatır konularında tefekkür edeceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Asiye Şenat Hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Olurum. Çok şükür. Allah Elhamdülillah. Versin. Hocam güzel bir konuyu konuşacağız bu akşam. Ee, tabiat ayetlerini konuşacağız. Malumuz Rabbimiz Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde aslında bizim nazarlarımızı tabiata çevirmemizi emir buyuruyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin yaratılışında gecenin ve gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için ibretler, işaretler, ayetler vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki hocam tabiat ayetleri dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Ve Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde tabiat ayetlerinin yeri nedir? Tabiat ayetleri bahsi Kur'an'ın ana konularından bir tanesi. Şimdi bir konunun Kur'an'ın ana konularından olabilmesi için Pek çok surede bu konuyla ilgili veri olması lazım. Pek çok surede ayet bulunması lazım. Onların bir bütün teşkil edebiliyor olması lazım. Bu açıdan bakıldığında 6-7 konu başlığı ana konulardan diye sayılır. Mesela işte ahiret ahvali ölümden başlayarak ya da Allah'ın birliği, gücü, kudreti ya da kıssalar... Kuran ana konularındandır. Bu işte en önemli konulardan bir tanesi de tabiat ayetleridir. Şimdi tabiat ayetleri e, demek ne demek bunu anlamak için ayet kelimesinin e, biraz e, semantik tahlilde bakmak lazım. Kelimenin kökü birkaç anlama geliyor ama iki temel anlam var ki Kur'an'da kullanılan iki anlam mı, anlamı var ki bunlar çok e, hayati. Onlardan bir tanesi hepimizin bildiği. Yani Kur'an'da geçen e, her bir e, en küçük bölüm. İşte Yasin bir ayet. Kur'an el hakim bir ayet. E, bu bölümler her biri birer ayet. Ama kelimenin nişane, emare, iz, delil, burhan anlamlarına geldiğini düşündüğümüzde aynı kelimeyi Rabbimiz Tabiatta olup bitenler için söylüyor. Aynı kelimeyi kullanıyor. Ee, bazen kıssalar için işte Yusuf'la kardeşlerinin kıssasında ayetler vardır. Yani üzerinde düşünülecek değerler vardır. Çıkarımlarda bulunacak ya da bir takım bilgiye insanı sevk edecek deliller vardır demiş oluyor. Bu açıdan bakıldığında şimdi Kur'an ayetleriyle, işte tabiat ayetleri dediğimiz e, bu başlık e, altındaki bütün bilgiler aslında birbirini destekliyor. Hani Kur'an'da çok e, sık e, duyduğumuz bir e, okuduğumuz bir ifadedir. İşte Allah yarattı kulak verdi, göz verdi, kalp verdi. Kulak vahyi işitecek. Vahiy hayatı nasıl değerlendiriyor? Göz... Tabiatta olanı biteni görecek değerlendirecek ve bu iki kanaldan gelen bilgi kalpte bir bütün oluşturacak insanı imana doğru e, sevk edecek. Dolayısıyla tabiat ayeti başlığı altında geçen bütün o hususlar bize e, Rabbimizin e, bize rahmetini anlatır, şefkatini anlatır, e, tabiatta olup biten bütün halleri içerir. Ee, özellikle ahiretle ilgili ahirette ölümden sonra dirilişin gerçek olduğuna dair en ciddi deliller e, delil kelimesi belki burada hani ispat kanıt anlamında değil ama onlar üzerinde düşünüldüğünde e, bu mümkünse demek ki ölümden sonra da e, dirilmek de mümkün bu fikri e, insanın zihninde oluşturabilecek canlı tutacak veriler yine tabiat ayetlerinin içinden e, seçilir. Dolayısıyla siz ifade et, işaret ettiğiniz ayet kelimesi olduğu gibi güneş, ay, e, yeryüzü, gökyüzü, efendim ürünler, bütün o e, doğal olan çevremizi kuşatan bütün nimetler ve bütün tabiat varlıkları tabiat ayeti olduğu gibi. Öbür taraftan benim e, Kur'an anlatımı aç açısından e, çok kıymetli bulduğum başka bir husus daha var. Bunlar da aynı formda anlatılır. Bunlarla kastım ne? Bunlar az önce ifa örneklendirdiklerim hepsi doğal. E, yapay olanları da e, ayet olarak nitelendirir. Onlar yani e, doğal olanların nimet oluşunu, Allah tarafından yaratıldığını görürüz ama insan elinin değdiği e, ürünleri de, nimetleri de aynı kalıpla ifade eder. Onlar da ayettir. Mesela Nahl suresi okunursa ee, anlamına dikkat edilirse ne bileyim insan elinin değdiği zır da nimet olarak e, zikredilir. Öbür taraftan işte Suriye adını veren bal da, süt de e, hemen arkasından işte insanların evler yapması e, ve Tabiat koşullarından, olumsuz koşullarından korulması da zikredilir. Yani yapayla doğal arasında hiçbir fark gözetmeksizin hepsi üzerinde düşünmeye sevk eder. Bir başka açıdan da bunları gördüğümüz zaman Kur'an'ın bunları ne ifade etmek için söylediğini düşünerek Kuran anlattığı o değerleri de hatırlamamızı sağlar. Yani bu Çift taraflı bir husustur. Bir bunlara dikkat edin der, dikkatimizi onlara çekmiş olur. Bu düzene, bu muhteşem nizama dikkat edin der. Ee, öbür taraftan da buna ilgili bir hususla karşılaştığını günlük hayatın içinde, ne bileyim, işte güneşin doğuşuna tanık oldun, batışına tanık oldun, arabayla gidiyordun, abi baktın, ağaçların arkasından O an işte o ayetleri hatırlayarak, o batışla Rabbin ikramı, kurduğu düzenek, bunu boşa yaratmamış olduğu gibi e, ayet-i kerimelerde bize ifade edilen hususların zihnimize kolayca e, gelivermesi, kolayca o e, nimetlerin anlam bulması sağlanmış olur. E, bu açıdan e, bakıldığında doğal ile yapay arasında e, hiç fark gözetilmedi demiştik. Bu, bunu ifade ettik. Çünkü Rabbimi verdiği ilimle insan ne yaptıysa yapıyor değil ha, mi hocam? Maddeyi, o verdi bir evet. işleme gücünü yetisini. O verdi. Çoğu kez bir örnek koyarak önümüze. Daha doğrusu belki koyarken e, amaç bu değilse bile biz ona bakarak. Aslında ha, bütün şey öyle değil ilham alarak onu birebir taklit ederek aslında Bazı yapılıyor. peygamberler istihdam edildi bu alanda. Yani bazı değerler, bazı ham maddenin işlenmesi, peygamberler eliyle öğretilmiş oldu insanlar, Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda ikisi arasında doğalla yapay arasında hiçbir fark gözetmeden bizim anlam dünyamıza havale edilmiş oldu. Çünkü tabiat ayetleri deyince böyle geniş ve bizi bütün hayatımız boyunca kuşatan bütün nimetleri ee, anlamak lazım. Onları saymak mümkün değil ee, çünkü Kur'an ayetin tanıklığıyla Estažu ve inta'udu ni'amatullahi <gülüyor> la tūsūha Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Bu Çok net. Ee, çünkü o nimetleri fark etmek de bir nimet öbür taraftan. Ee, ya da zahiren ve batinen görünür görünmez nimetleri üzerinize yağdırdı. Ayeti kermesini hatırlarsak bunlara bir hani sınır koymak mümkün değil ama e, bu nimetler içinde yaşarken işte bu nereden geldi niye geldi Ali İmran suresi 191. ayetle başlayan kısımda çok hoş bir işte bu tabiatın e, yaratılış hakkını düşünür ve kul şunu söyler Rabb bu kadar muhteşem bir düzeni ya Rabbi sen boşu boşuna Yaratmış olamazsın. Sen zaten boş iş yapmazsın. Öyleyse bunlardan bir takım sonuçlar çıkartmak gerekir. Kuran'ın en sevdiği, övdüğü insan modelleri arasında işte bu ayet kelime ver ve benzeri ayet kelimelerde etrafında olup bitenle ilgilenen insanlar yer alır. Yusuf suresi Ayeti 105. ayette en kızdığı için içinde kullanıyorum bu kızdığı ifadesini. En kızdığı insan modeli ya etrafında nice deliller var, nice ayetler var. Yanından yürüyüp geçer gider. Ne olmuş, ne bitmiş? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu sistem nasıl işliyor? Hiç ilgilenmez. O ancak alır kullanır ve devam eder bu insan modelinden de hiç tırnak içinde hazzedilmediğini edilmediğini vermek lazım. Bütün bu verileri topladığımızda anlarız ki Rabbimizin bizden istediği hususlardan bir tanesi. Çevrende olup bitene dikkat et ve bunlar üzerinden Rabbinle bir bağ kur, bir iletişim kur. Bunların neden verildiği üzerine de biraz düşün. Toplam mesaj bu olarak herhalde özetlenebilir. Evet. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Yani aslında etrafımızda o kadar çok olaylar olup bitiyor ki bazen bunlara hiç dikkat etmeden geçip gidiyoruz. O güneşin doğuşu, o güneşin batışı. İşte şimdi malumunuz son vardayız. Ee, tabiat gerçekten neredeyse bir e, deri değiştiriyor. Yapraklar sararıyor, ağaçlar kuruyor, çiçekler soluyor. Aslında bunların hepsine ibret nazarıyla baktığımız zaman e, görebileceğimiz pek çok hakikat var. Ee, siz Kur'an açısından baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Ee, bizimle paylaşır mısınız? Evet bu içinde olduğumuz süreç e, en çok üzerinde durulan konu başlıklarından bir tanesi. Daha doğrusu o konu başlıklarından yani tabiat ayetleri içindeki en çok tekrar edilen konulardan bir tanesinin girizgahındayız biz. Evet. O girizgah işte sonbahar tabiatın yavaş yavaş gün be gün an be an ölmesi e, dediğiniz ifade ettiğiniz üzere kabuk değiştirmesi ve başka bir forma geçmesi bu süreç anlatılıyor. Bu ölüm olarak anlatıyor. Yeryüzünün ölümü diye tanımlanıyor Kur'an açısından. Peki bundan sonra ne var peki? Bu böyle bir süreç geçecek. Artık yani mesela kar yağdığını, yolların kapandığı zamanları hatırlayalım. Yani, zemheri soğun içinde bir bahar dalı gözümüzün önüne gelmiyor. Ama zihnimizde onun nüvesi var mı? Yani mevsimi gelince... Efendim şu hiç ürün vermeyen, kupkuru bu ağaçlar tekrar canlanacak mı? Bu toprak tekrar otuyla, çiçeğiyle yemyeşil hale gelecek mi? Zihnimizde biliyoruz. İşte o tekrar ölümden sonra tekrar diriliş diyor Kur'an-ı Kerim buna hı hı. ve tam da bunun üzerinden şunu düşünmemizi istiyor. Sen de şimdi bir tanıdığını, sevdiğini öldüğünü görüyorsun onun ölümüyle tabiatın ölümünü özdeşleştirir. Bu bahar geldiğinde, yağmur, bahar yağmurları geldiğinde o tabiat nasıl dirilecekse Allah ol deyince o insan da öyle dirilecek. Dolayısıyla her bir ölümün bir dirime, bir dirilişe gebe olduğunu bize hatırlatması gerekiyor. Şu an başlayan sürecin, yani ölüme doğru giden e, sürecin aynı zamanda bahar gelince bir dirilişle son bulacağı öyle bir döngüye e, evleceği nasıl biliniyorsa e, ölümden sonra bir yokluk, e, bir hiçlik var sayanlara da bunun üzerinden bir düşünme payı verilmiş oluyor. E, bunun nasıl doğal görüyorsan. Aslında bu zahiren bakıldığını pek mümkün değil ama sen bunu deneye deneye e, gördüysen, öğrendiysen buradan bir sonuç çıkar. Az önceki ayet kelimesi tam da işte bununla alakalı. Yani bunu gören birisinin ölümden sonra dirilişin de olabileceğini en azından tırnak içinde ihtimal dahilinde olacağını hesaba katması gerekiyor. Bunun üzerinden kendi ölümü, ve tekrar dirileşi hakkında bir e, fikir geliştirebilmesi, bir düşünce geliştirebilmesi gerekiyor. Onun için bu ölümünden sonra işte e, tabiatı canlandırma, toprağın canlandırılması çok ayette geçti. En yani e, seyircilerimizin hemen tık diye e, hatırlayacakları Yasin Suresi ayeti. Estaizbillah ve ayetü lehumul aru zulmeyteh. Toprağın ölü hali de onlar için bir delildir. Baştaki ayet kelimesini duyduğunuzu zannediyorum. Ezberinde pek çok seyircimiz Emin Bin hemen hatırlayıverdi yerini. İşte o ölü halden sonra onu diriltiriz. Yani bahardaki halini anlatıyor ve işte orada ürünler var ederiz. Bunun üzerinde düşün demek. Az önce ifade ettiğimiz doğalla yapay arasında fark yoktu. Burada da hemen bununla ilgili bir başlık var. Hemen arkasında ve Ayetül Lehumüllayil gece de onlar için bir nişane. Üçü hemen, <gülüyor> hemen dördüncü sayfanın başında sayfayı çevirsinler esverden. Hemen dördüncü sayfanın başında gemi. O da aynı kalıpla ve Ayetül Onlar nasıl bakın Güneş'in doğuşu batışı, tabiatın bu döngüsü için insan yapacağı bir şey yok ama gemi e, bizim emeğimizle ortaya çıkan bir hal. Aynı kalıplı o da ifade edildi. Dolayısıyla e, ölümünün ardından işte yağmur indirerek onu diriltiyor. Bu bahisin çok geçtiğine mesela okuyacaklar için hemen Anke bu suresi 63. ayette, Rum suresi e, 24. ayette. Bunlar üzerinde düşünebilenler için kullanılan bir tabir var. Ayet kelimesinin e, zihnimizde bizi götürdüğü yere, götürmesi gereken Yere çok iyi bir açıklama getiriyor. Bu ayetlerden sonra zikrettiğim ayetlerden sonra işte bunlarda tırnak içinde akleden toplum için, akleden insanlar için ayetler var. Bu vurgunun altı çiziyor. Yani bunlar üzerinde işlem yapabilen ancak akledenlerdir. Buradaki yine akıl kelimesinin kök anlamına gittiğimizde daha rahat anlarız. Yani bu akıl hani ne bileyim ile ikiyi e, çarpan üstü sayılarla işlem yapan akıl değil. E, Arapça açısından e, akıl bağ kurmak demektir. Kökü bağlantı kurabilmek demektir. Bağlantılar kurarak düşünebilme. Yani bir olaya baktık değerlendiriyoruz. Bir başka olayla bağlantısını kurmak. Zihnin oraya sıçramasını e, zorunlu i̇şte Tam e, tabiatın ölümünden sonra canlanmasıyla yeniden diriltilme arasında bağlantı kurulması da bu yüzden e, istenmiş oluyor. Bu bağlantıyı kuramazsa insan böyle bakıyor. Aa bahar geldi ne güzel her taraf yemyeşil aa sonbahar geldi renkler harika. Bunun üzerine e, destanlar Yazılıyor, e, yok sonbahar geldi efendim şey yapalım, e, depresyona girelim, e, ölüm geliyor arkasından diye bunun üzerinden edebiyatı yapalım. Eh böylece gitsin. Bağlantı kurulmayınca sadece olaya bakarak, sadece bir durma bakarak onu değerlendirmiş oluruz. Hocam işaret aslında burada değil mi? Tam. Olaya bakacağız ama olayın işaret ettiği hakikati de düşüneceğiz, Göreceğiz, görmeye çalışacağız. Tamam bu. ihtiyaç olan tam olarak da. Ee, bu. Nas suresinde yine aynı konu var. Yine ölümünden sonra toprağın diriltilmesi. Bu e, ısrarla ölümünden sonra ifadesi hepsinde geçtiği için ben de altını tekrar tekrar çiziyorum. Orada akledenler değil başka bir aynı grubun başka bir özelliği söyledi. İşitenler, kulak verenler için. yani şimdi e, Az önce söyledik yani bu ayet bunlara dikkat etmemiz isteniyor. Karşılıklı etkileşim demiştik. Burada da o olaylara tanık olan Ayetler, Kur'an bu konuda ne söylemişti, nasıl değerlendirmeler yapmıştı, onları bir hatırlaması gerekiyor. Yani onun içinde yaşarken dikkat ettiğinde, ha Kur'an bunun hakkında şunu şunu şunu şunu söylemişti diye bağlantılar kurabilmesi gerekiyor. İşiten insanlar için bunlarda nişaneler var, deliller var. İşitmediyse vahyin bunu nasıl değerlendirdiğini, e, bilmediyse bundan bir sonuç çıkartmayı da istemiyor. Bu noktada tam yine ilk kulak ve e, göz kalp bağlantısına dönmüş olacağım. Yani göz işte o tabiatın bu halini e, anlayacak, görecek, değerlendirecek biraz benim yaşım itibariyle ben şunu yapmaya çalışıyorum şimdi ben bu hayatın neresindeyim hangi nokta, hangi ayındayım Ekim demeyeyim, Kasım'da Tabi normal hava yol koşullarında bazen bir anda zemheri bastırıyor. Kimin ne zaman gideceği belli değil ama e, ben bu hayatın neresindeyim? O döngünün içinde e, düşünürken hani biraz artık e, Kasım'a doğru yaklaştık. Ekim'in sonlarına geldik. Kendi ömrüm itibariyle de e, Ekim'in sonuna geldim. Bunun üzerinde düşünecek ama bu değerlendir, görecek vahiy ne demişti bunlar hakkında? O bilgiyi de onun yanına getirecek ve bunun üzerinden kendisine bir yol haritası Çizecek, normal hava yol koşullarında <gülüyor> gidişat e, böyle Kur'an açısından bakıldığında. Aslında hocam alem ve insan arasında da çok benzerlikler var. Özellikle insanın hayat serüveni e, ve geçip giden mevsimler, değişen mevsimleri de aslında e, bir arada düşündüğümüz zaman Hı -hı. E, işte alimlerimizin söylediği şu söz aklıma geliyor benim. E, i̇nsan e, küçük alemdir, alem büyük insandır diyor. Hı -hı. E, tabiatla insan arasındaki e, bu benzerlikler, farklılıklar nelerdir? benzerlikler üzerinden özellikle gitmek lazım bir kere devingen olması hep değişiklik üzerinden gitmesi ömrü yapmayı çok istediğim şeylerden bir tanesi ya yani bir ağaç bir çiçek bir bitki bir şey belirlesem de her gün gidip onun fotoğrafını çeksem bahardan itibaren ne oldu efendim sonra nasıl ürün verdi çiçek açtı meyve verdi sonra ne oldu yaprak işte sararmaya başladı, kızardı, döküldü. O döngüyü fotoğraflamaya, gün, gün fotoğraflamaya çok isterim. Şu ana kadar nasip olmadı. Hocam öyle, öyle bir var. Evet var ama ben hani kendim bir sevdiğim ağaç üzerinden, bir bitki üzerinden yapabilmeyi çok istiyorum. Ee, i̇nsan da böyle değil mi? Yani şurada bir hücre, sadece bir hücre, burada bir hücre, sonra iki hücrenin birleşmesi, sonra orada oluşan bir varlık. İşte kaşı yani bir günle diğer gün aynı değil. Hocam aynı da şey gibi anlattınız da aklıma geldi. Top, to, toprağı atılan bir tohum gibi değil mi? Tam olarak öyle. Orada da değil mi? bir tohumla. Ha, tam olarak öyle. Ee, ve yani her an bir gelişim, her an bir değişim e, halinde. İşte süreç dol, dolunca e, dünyaya doğmak. Oradaki her an Onunla da ilgili videolar var ya yani her gün fotoğrafını çekiyor evladının sonra bakıyorsunuz oho yani nereden nereye geliyor o e, hal. Tabiat da tam olarak böyle yani insan hayatıyla belki tabiat arasındaki en e, net benzerlik bu. Her an bir değişim, her an bir oluşum ma tabi ve tabu bu değil, her an vurgusunu söyleyince her an değişim her an oluşum külle yemin huafi bunları sevk ve idare eden bununla ilgili kuralları koyan e, Rabbimizin gözetimi ve yönlendirmesiyle olan e, bir hal. Bunların Çünkü tamamı yaratım her an devam ediyor her an yaratma e, halinde i̇şte o Mardin'de e, bir hatırlarsınız birkaç medresede var İşte bu suyun kaynağı e, suyun e, çeşmenin ya da başladığı nokta insan, hay, insanın hayatı i̇şte hocam şöyle bir e, nasıl diyeyim o kanal, şey içinde, diyeyim, ha, kanal içinde kanal içinde bir yerde işte burası da kanalın çıkış akıyor. noktası akıyor. Çıkış noktası da insanın ölümünü temsil ediyor. Hani hayatın neresindesiniz? Ben bayağı çıkış noktasına yakın bir yer oturdum. Ben hayatım burasındayım. Evladım da biraz başa oturttum o daha yakın. O akıp giden hayatın içinde, o her an değişen hayatın, her an bir oluşun içinde olarak kendi hayatımızı okumakla... Tabiatı okumak arasında da doğrudan bir bağlantı var. Hani biz hayatın hangi e, mevsimindeyiz, mevsimindeyiz, hangi ayındayız, hangi günündeyiz, ne bileyim işte evladımız, sevdiğimiz. Çünkü bir hayat yolunda yürüyoruz, e, hepimizin yürüdüğü yol aynı ama herkesin de kendi hayatı içinde bir döngüsü e, var. Hatta hatırlayalım Kur'an-ı Kerim e, yaşlılığı böyle tanımladı. Çocuklığa benzetti bir anlamda hayatın en zor kısmı dedi bilirken bir şey bilemez olur o bilgi gitti tıpkı o başlangıçtaki süreç çok e, çok yapamaz evet. o acizlik e, tekrar ediyor. Hatta işte mutlaka seyircilerimiz hatırlayacaklardır ne bileyim bir yerden sonra tekrar diş çıkmaya başlıyor ömür vefa ederse. Onun kendi yani herkesin hayatının kendi içinde de bir döngüsü var. Yani kendini okuyan aynı zamanda aslında tabiatın dönüşümünü de tabiatın döngüsünü de okumuş oluyor. Böyle biz e, alem ve e, İnsan. biz... Beraberce Gidiyor. akıp gidiyoruz. Evet, evet, Kıymetli hocam inanıyoruz ki e, her insan ölümü tadacak. E, bu fani alemden baki aleme göçecek. Ancak buna rağmen insanoğlu e, hayata da e, çok tutkun yaşamaya, dünyaya da çok tutkun. E, ve bu hakikatten dolayı da Rabbimiz sık sık bize ölümü ve ahireti hatırlatıyor. Hı -hı. E, peki inanan bir insanın ölüme ve ahirete bakışı nasıl olmalı? E, her şeyden önce bunun e, doğal olduğunu fark etmek lazım. Yani bu doğallık ki daha başka anlamlar, yükle, anlam yüklemesi yapılacak elbette bir mümin içinde ama ilk önce doğal bir süreç olduğunu en baştan kabul etmek ve bunun da bir nimet olduğunu fark etmek lazım. Hani e, Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız e, bitiremezsiniz, sayamazsınız. E, ha, nimetleri fark etmek önemli. Ölümün kendisi bir nimet aslında. E, yani ilk önce buradan barışarak çünkü içinde bulunduğumuz sistem e, ölümü e, bir son olarak kodluyor. İster istemez zihnimize bir son olarak kodluyor. Ve böyle olunca da e, olabildiğince düşünce alanımızın dışında tutmaya e, özen gösteriyor. Onun için onu bir kere hayatın içine e, davet etmek son derece önemli. O doğallığını ve nimet olduğunu fark ederek. Düşünsenize yani e, beden ister istemez... E, yoruluyor, yıpranıyor ve o halde daha hala <gülüyor> yaşayacak olsak e, bunun bir sonu olması lazım. Fikri zaten kendiliğinden gelirdi herhalde. E, ölüm niye var diye şimdi soruyoruz. O zaman bir son da Ölüm niye yoktu? Yok diye bir e, sorumuz, bir talebimiz de olacaktı diye e, düşünüyorum. Bundan sonra e, ahirete iman, ölüm penceresiyle beraber ölüm penceresinden gördüklerimizle beraber ahirete imanın bir insanın eğitiminde en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu zihnimize nakşetmemiz lazım. Zira Kur'an ayetlerinden çok açıkça anlaşılıyor ki hesap hayatının hesabını verecek olduğuna inanmayan Bakın özet, inanmayan fiilin altını çiziyorum. Ee, yani burada bilmeyen demiyorum. Buna inanmayan, gerçekten yakın olarak net, kesin bir e, inançla bunu kabul etmeyen insanı doğruluğun ve güzelliğin sınırları içinde tutmak, onu e, yanlışa doğru kaymaktan... E, geri çevirebilmek bir hayli zor görünüyor. Yani bu bir hayli zor görünüyoru aslında hani kibarlık olsun diye söylüyorum mümkün değil diyeceğim de <gülüyor> hadi öyle demeyeyim ee, diyorum yani çok zor gözüküyor. Çünkü insan bu şekilde motive olan bir varlık. Yani bugün bir hal içinde bugün yapılabilecek bir kötülük var çok da yakın kimseye tanık değil. Bu günün birinde karşıma çıkar. İstemiyorum. Bana yakışmaz bu. Ben bunun hesabını veremem. E, çok güzel bir tabir var. İ, i̇ki elim yanıma gelecek. Hı -hı. E, o Öyle bir gün ben bunun hesabını veremem deyip duran, orada sert bir şekilde frene basan, hani kırmızı ışık gördü de, böyle geçmeyeyim aman ceza yazılır diye a, frene asılıp da Bağıra bağıra duran bir araba gibi ben bu sınırı çiğnemem demek e, ahiret vurgusu olmazsa çok kolay değil. Bunu en yakın, en iyi nereden anlarız biliyor musunuz? Araba, özellikle sürücüler için bir örnek vermiş olacağım. Yani kurala uymam gerekiyor tamam uyayım ama burada ışık şey yok, kamera yok. geçmesen mi bu sefer? Bu sefer geçeyim. Hani orada kamera da yok ama benim burada durmam gerekiyor. Ee, özellikle bir telaş, bir çeldiren olma durumunda, yetişilecek bir yer olması durumunda, hani bu sefer geçeyim herhalde en, her sürücünün en az bir kere yaptığı bir e, hatadır bu. Bunun gibi yani hesap verme yok ama ben bana yakışmadığı için yapmıyorum. İkincisinde ben bana yakışmadığı için yapmıyorum. Üç, ama bir yerde hem de böyle e, çok hayati bir noktada... E, o sınır çiğnenebilir. Bunda biraz hani hiç kurallara uyarsınız, uyarsınız, uyarsınız bir kere geçeyim dersiniz ama kafa kafaya tostaşma nasıl mümkün olurdu ise hayatın böyle ödenemeyecek çok ağır bedellerine e, insanın meyletmesi, bedelini ödeyemeyeceği hatalara meyletmesi mümkün. Tersi de doğru. Yani e, şu iyiliği yapayım ama hak etmiyor hiç hak etmiyor karşımdaki insan ama hak etmese de yapayım bana yakışan bu. İyilik yap, onu da çok güzel formüle etmişiz. İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir. Bunların hepsini kaydı alan bunların hiçbir tanesini en ufacık bile olsa hiçbir iyiliğe re kadar olsa Zilzal suresindeki ayetlerde ifade edilir. Zerre kadar olsa kaybetmeyecek. Ee, bir Rab var ve ben günün birinde hayatımın hesabını onun karşısında vermek zorundayım. Buna kesin kes inanmış bir zihnin hayata bakışı, kendisini eğitmesi, iyilik ve kötülük karşısındaki motivasyonu farklı olacak. Kendisini geliştirmek için devreye sokacağı güç ve enerji, Farklı olacak. Yani belli bir zaman dilimim var. Devran, şimdiki devran ve burada yaptıklarımla ben sonsuza kadar devam edecek bir hayatı inşa ediyorum diye hayatına kendisine verilen imkanlara bakan birisinin hayatıyla öldüm gittim bütün her şey bitti. Gün bugün diyen e, bir insanın Hayattan anladığı, e, hayata kattığı değer aynı değer değil. Onun için ahirete imanın e, bir insanın eğitiminde en önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu e, fark etmek gerekiyor. Onun için Rabbimiz dönüp dönüp bununla ilgili gerektiğinde çok küçük e, bir kelimeyle, işte tabiat ayetle az önce bahsettik ölümünden sonra yağmurla dirilme. Bazen şunu söyleyiveriyor hemen arkasından. Ve kezalikel hurucu ve kezalikel şuur İşte yeniden diriliş de böyle. Yani o ne kadar doğalsa bu da o kadar doğal. Bazen uzun uzun anlatmıyor o kadar. Bu kadarcık ifade. iki arasındaki bağlantıyı kur. Öyle bir gün var önünde. Onun ısrarla önünüzde şöyle bir gün var. Kimsenin kimseye fayda vermeyeceği bir gün var. Bunların hepsi doğruya sevk etmenin yanlışla arada perde olmanın aslında verileri. Bizim zihnimizde böyle bir bariyer oluşturması gerekiyor. Bazen de iyiliklere doğru bizi iten bir güç olması gerekiyor. Onun ahireti bilmek diye, onun için ahireti bilmekle iman, ee, ahirete inanmak başka şey onun için Kuran özellikle ahiret için mesela Allah'a iman dedi ama ahiret için başka bir fiil kullandı yuqinun ve bil ahiretihum yuqinun kesin kes inanırlar gözleriyle görmüş gibi bilirler o hesap verme anını gözüyle görmüş gibi tanır o cehennemin merhalelerini çünkü anlattı bize Girmişcesine, dolaşmışçasına e, farkındadır cennet güzelliğinin. Onun için çok sevdiğimiz bir yere nediriz? Ay cennet gibi burası. Aslında biraz da kodlar da var tabi. Yani e, zihnimize, gönlümüze kodlanmış bir bilgi, e, güzel bir yeri hemen e, cennete benzeti verme. O kazara e, bir hal değildir e, diye düşünüyorum. Onun için e, ahirete inanan birisinin hayata bakışı da, Ölüme bakışı da e, farklı olmak durumunda. ilk doğal kabul edelim e, demiştik. Kur'an açısından bakıldığında bir mümin için bu kavuşmadır. Evet. E, onun için e, ve evet. ileyhi turcaun ona döndürüleceksiniz. Siz ona döneceksiniz. Onunla, onunla. Buluşacaksınız, ona kavuşacaksınız. Yani Hazreti Mevlânanın e, onu en çok meşhur belki tanıtan ölüm tasvir, tasvirinin arkasında mutlaka o Kur'an-kerimdeki e, ayetler var ve Alemu Anne Kumulakuh, bilin ki siz ona kavuşacaksınız. Arkasından gelen e, hüküm cümlesi mühür. Ben ona bir mühür gibi bakıyorum. Bu bilgiye bir mühür koymak gibi çok çarpıcı. Ve beşiril müminin. Müminleri bununla müjdele. Yani bir gün kavuşma var. Bir gün vuslat var. Bir gün e, konuşma var. Onunla bizzat konuşma e, var. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerinden e, söylüyorum işte. İnanmayanlar için e, cehennem Anlatılırken söylenen hususlardan bir tanesi Allah onlara bakmaz, Allah onlarla konuşmaz, onları aklamaz, temize çıkartmaz. Anlıyoruz ki bunların zıttı da müminler için geçerli. Yani konuştukları var. Konuşur, bakar, aklar ee, ve Allah açısından da bu karşılıklı bir kavuşma kulla Allah'ın kavuşmasıdır. E bunun basamağı da ilk basamağı da ölümdür. E, tabii Hazreti Peygamber'in e, ölümden önce kendini hesaba çekme e, vurgusuyla beraber e, değerlendirildiğinde o vuslat anını ölme ihtiyaç olmadan da gönlünde hissedenler var eyvallah ama tırnak içinde resmi kavuşma <gülüyor> e, ölümle, ölümle başlayan birlikte. bir süreçtir. Kapı oradan açılır Kur'an tabiriyle perde oradan itibaren kalkmaya başlar. Ve Bugün gözlerin çok keskin bir perde vardı gözünün önünde, o perde kalktı. Şimdi her şeyi çok net görüyorsun diye bildirilir. E bizim de burada işte ister istemez ete kemiğe bölünmüş olmanın e, hissettirdiği bir hal var, sınırlıklar var. Ama ruh özgür ve o artık beden kaydından e, kurtulunduğunda bu aynı zamanda bir özgürlük. Ee, anlamına da geliyor yine Hazreti Mevlana'nın muhteşem benzetmesini e, hatırlatma ihtiyacındayım yani çocuk buraya geldiğinde ağlar doğduğunda ağlar orada kalmak ister e, çünkü bildiği güvenli alan burasıdır ama sonra aa burası ne güzel bir taraf, yere doğdum ne güzelmiş bu, anne var baba var Oo her taraf çok güzel der ve burayı sever Mümin içindeki durum aynısıdır. Hani ölüm var, ay, ayrılık geliyor. var, hasret var. Ama arkasından, oh be, kurtulduk yahu. Orada ne bileyim, işte dünyanın meşakkati de var. Ee, oraya doğduğumuzda, ahirete doğduğumuz. Çünkü bu aynı zamanda bir doğumdur. İlk doğum nasıl dünyayaysa, e, ölüm de ahirete bir doğum. anlamda ahiret hayatına doğmaktır. Zamansızlığa, mekansızlığa doğmaktır. Ve Allah o Esnada o oh be diyenlerden eylesin. Amin inşallah hocam <gülüyor> çok güzel ifade ettiniz. Hocam şimdi yine tabiattan örnek verelim. Biz bir e, tohum ektiğimiz zaman ona gerekli bakımı yaptığımız zaman suladığımızda güneşini, toprağını, gübresini iyi verdiğimizde bol ve bereketli, bereketli ürünler devşiriyoruz. Hı hı. E, tıpkı bunun gibi de insanoğlunun aslında ahiret hayatına bir gün gideceğiz o hayata da doğacağız hı. bizler. E, bunun için de bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ee, neler söylersiniz bu konuda hocam? Kur'an bunun için çok güzel bir fiil kullanıyor. tekat deme, önden sunmak, tekad, takdim etmek. Yani buradan hazırlık yapıp oraya göndermek. Ondan göndermek. Orada kayıt altına alınmış olması. Yani oradaki nimetler aslında o cümleyi seviyorum ben. Cehennemde ateş yok herkes ateşini buradan götürür. <gülüyor> o, o bakış açısıyla düşünüldüğünde cennette de nimet yok. Herkes burada yaptığının, ettiğinin karşılığını orada e, almış oluyor. Onunla karşılaşmış oluyor. Tam da mevsimi. Kışlık hazırlığıyla bu e, hal arasında çok pahalantı kuruyorum ben. İnanım olarak. Ha, yani evet e, ka akademisyen kadın olunca <gülüyor> diyorum örnekler de ister istemez özellikle kadınlık aleminden oluyor. İşte turşu yapmak, salça yapmak, efendim sebze kurutmak, Tarhana Niye? yapmak. Tarhana yapmak. Reçel yapmak. E şimdi mevsimi çünkü. Bunları şimdi alıp bir e, tahvil sürecinden geçirerek, işlem uygulayarak sonra kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim burada yaptığımız her tür iyilikte aslında aynı anlama e, geliyor. Burada yaptığımız bir hayır orada karşımıza çıkıyor. Ama ne yazık ki burada e, yaptığımız bir kötülük de orada yine karşımıza çıkıyor. Onun için hazırlığı... E, güzel yapmak lazım. O e, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, burada ektiklerimizi, bu tohumları iyilik tohumlarını Allah orada devşirmeyi e, nasip etsin. E, insanız ister istemez eksik var, hata var, kusur var, günah var. Yunus'un e, tabiri, Yunus bir öyle değilse daha benzer, her biri bir dağa benzer dediği günahlar var. Onları da e, ört versin. Rabbimiz diyeceğiz. Yani bunlardan azade olmak mümkün değil hiçbir insan için ama olabildiğince çok, olabildiğince iyi tohumu ekmek lazım ki yarın orada rahat rahat ekmeğini yiyelim. Evet, evet hocam. Hocam programımızın da sonuna geliyoruz. Az bir vaktimiz kaldı. Ben son olarak bu tabiat ile ilgili sizden birkaç cümle almak istiyorum. Neler söylerse. Eyvallah. Enam suresi Ayetiyle e, bunu, bu konuşmayı, e, sırlamayı isterim. E, çok hoş bir hal e, söylüyor. Yani bir yaprak yok ki, bir tane yok ki, nerede olursa olsun Allah onu bilmesin. Ama şimdi bir yaprağın düşüşüne tanık olduğumuzda bu ayeti hatırlamak lazım. Yani bu şimdi o yaprak işte çınardan bir yaprak düştü. Şu başka bir açtan yaprak düştü. Bunu istersek yani öyle bakacak olanlar da var. Yani sistemi böyle kurduğu için o sistemin bilgisine sahip demeyi tercih edenler de olacak da birazcık daha akli bir bakış açısı. Ama ben her bir yaprak üzerinden her bir yaprağın Düşüşüne tanık olduğunda, onun dolayısıyla ölümüne tanık olduğunda buradan Rab'le bir konuşma imkanı, onunla bir iletişim imkanı. Ya Rab bunun ömrü senin nezdinde, bitti ha. Ya bu kulun ömrü ne zaman biter, ne zaman dolar? Bu yaprak düştü, bu kul bu hayat ağacından ne zaman dökülür? Gider o vakte gelene kadar işte esirge dua et diye yani dua ederek esirge koru efendim sevdiklerin arasında al iletişim derken kastım bu yani o yaprağa, yaprağın ölümüyle kendi e, ölümümüz arasında bağlantı kurarak bunun üzerinden dua etmek lazım bu muhteşem sistemi bu renk cümbüşünün içinde bunu e, zikrullah için fırsat bellemek lazım. o yani Sonbahar bazen hüzün veriyor. Neden olduğunu çok iyi anlayamıyorum ama o muhteşem e, tabiat, sahne kapanıyor. E, ama o sahnenin kapanmasının yeni sahnelerin açılmasına biz hazırlık olduğunu biliyoruz. Ölümü de böyle değerlendirmek lazım. E, ve benim çok sevdiğim bir şarkı var. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. E, galiba Rabbimiz de bize böyle Söyledi. Biz de düşen her bir yaprakla e, onu analım, bu muhteşem nizamı boşu boşuna var etmediğini düşünelim, hissedelim, sadece düşünmekle kalmayalım, hissedelim. Bu alemin bir parçası e, olarak da bugünlerin hem safhasını sürelim hem de zikirle, fikirle hayatımıza dersler çıkartarak en iyi şekilde istifade etmiş olalım. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler bir düşüncenin özü programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.